Herkes bir kabil olmuş huzurumun bataklığında, Hak doğuruna can veren kabileri özledim. Dünya kutlarla doldu, bu kayboldu. Bu çirkef şirk içinde İbrahim'i özledim. Ölüm dünyayı sardı, her tarafta bir carut, carutlara son veren davutları özledim. Yönümüzü şaşırdık, ele yalvar olduk, Süleyman'a yol veren hüt özledim. Yaşanmıyor dünyanın bu rahmet kıtlığında, rahmeti unuturan Muhammed'i özledim. Bir sömürü düzeni kuruldu dünyamızda. Adil ömer Faruk'un kamçısını özledim. Hilafet kaldırıldı, saltanat oturtuldu. Saltanata yok diyen Hüseyini özledim. Keyifte Müslümanlar tebliği unuttular. Endülüs sahilinde tarifeyi özledim. Allah. Kudüs kurtulmuş idi Haçlıların zulmünden Siyonistleri durduracak Selahaddin'i özledim Müslümanlar perişan, İrfan öksüzü oldu Onlara yön verecek Ben Navi özledim Amerika doymuyor insan kanı içmeye Zulmüne isyan eden Apaçı'yı özledim Köle oldu efendi benliğinden soyuldu. efendilere emir, köle zeydi güzledim. Namert bir savaş sardı Müslümanın yurdunu. Uçağa sapanatan atan çocukları güzledim. Ahlaksızlık sirvede. Kaya ise yok oldu, İffetin banileri, meryemleri özledim. İmanda taviz vermek maharet oldu şimdi, iman için doğranan sihirbazları özledim. Dünyam darmadağınık, ne ak belli ne kara, sur sesleri geliyor. Ben Mustafa, Mustafa, Mustafa.